En'am suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd gökleri ve yeri yaratan karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah içindir. Bunca delilden sonra kafir olanlar hala putları Rablerine denk tutuyorlar. Sizi bir çamurdan yaratan sonra da bir süre belirleyen odur. Bir de onun katında belirlenmiş bir süre vardır. Buna rağmen siz hala şüphe ediyorsunuz. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. Ne kazanmakta olduğunuzu da bilir. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiğinde mutlaka ondan yüz çevirmişlerdi. Elbette onlar kendilerine gerçek bilgi geldiğinde onu yalanlamışlardı. Alay edip durdukları şeylerin haberleri ileride kendilerine gelecektir. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları kendilerine verdiğimiz, üzerlerine göğü bolca gönderdiğimiz, evlerinin altından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak etmiştik. Onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve onların ardından başka nesiller yaratmıştık. Sana kağıda yazılmış bir kitap indirseydik de onlar ona elleriyle dokunmuş olsalardı kafir olanlar, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir derlerdi. Müşrikler de ona bir melek indirilseydi ya demişlerdi. Biz melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olurdu. Artık kendilerine göz bile açtırılmazdı. O peygamberi bir melek kılsaydık şüphesiz ki onu bir erkek yani insan suretinde yapar düşmekte oldukları kuşkuya onları yine düşürürdük. Yemin olsun ki senden önceki elçilerle de alay edilmişti ve alay edenleri alay ettikleri şey çepeçevre kuşatmıştı. De ki yeryüzünde dolaşın, sonra yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Onlara göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor ve merhamet etmeyi kendi zatına yazmış olan Allah'a aittir de. Sizi varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerine yazık edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gecede ve gündüzde barınan her şey yalnızca ona aittir. O duyandır, bilendir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen, yani buna ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edinecekmişim? De ki, bana Müslüman olanların ilki, yani öncüsü olmam emredildi. Ve sakın müşriklerden olma, Dendi. De ki Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım. O gün kim o azaptan uzak tutulursa elbette Allah ona merhamet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Allah sana bir sıkıntı dokundurursa onu ondan başka açıp giderecek yoktur. Sana herhangi bir hayır verirse onu geri alabilecek de yoktur. O her şeye gücü yetendir. O kullarının üzerinde her türlü güce sahiptir. ''O doğru hüküm verendir, haberdardır.'' ''De ki, hangi şey şahitlik bakımından en büyüktür?'' ''De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir.'' ''Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu.'' ''Yoksa siz Allah ile birlikte başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz?'' ''De ki, ben buna şahitlik etmem.'' ''De ki, o yalnızca tek bir ilahtır.'' Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden elbette uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerine yazık edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Allah'a yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir ki? Şüphesiz ki zalimler kurtulamazlar. O gün onların hepsini toplayacağız.'' Sonra da Allah'a ortak koşmuş olanlara var sandığınız ortaklarınız nerede diye soracağız. Sonra Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz ortak koşanlar değildik demekten başka onların mazeretleri olmayacaktır. Görün ki kendi aleyhlerine nasıl yalan söylemiş olacaklar ve ilah diye uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolmuş gitmiş olacaktır. Onlardan seni dinleyenler de vardır. İnkâra şartlanmış oldukları için o Kur'an'ı anlamaları konusunda kalplerine perdeler ve kulaklarına bir sağırlık veririz. Çünkü onlar her bir delili görseler de onlara iman etmezler. Hatta o kafir olanlar sana geldiklerinde bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları ondan engellemeye çalışırlar hem de kendileri ondan uzaklaşırlar.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 Şüphesiz ki onlar yalancıdır. Onlar hayat ancak bu yakın yani dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Biz asla diriltilecek de değiliz demişlerdi. Rablerinin huzuruna çıkarılıp durduruldukları zaman sen onları bir görsen. Allah bu diriltilme gerçek değil miymiş diye soracak. Onlar da evet gerçekmiş Rabbimize yemin olsun diyeceklerdir. Bunun üzerine Allah. İnkar ettiğinizden dolayı azabı tadın diyecektir. Allah ile karşılaşmayı yalanlayanlar elbette kaybetmişlerdir. Sonunda o son saat onlara ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenerek dünyada iyi davranışları terk etmemizden dolayı bize yazıklar olsun diyeceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu, Takvalı olanlar için şüphesiz ki hayırlı olandır. Akıl etmiyor musunuz? Onların söylediklerinin seni üzmekte olduğunu elbette biliyoruz. Şüphesiz ki onlar seni yalanlamıyorlar. Ancak o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yemin olsun ki senden önceki elçiler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabretmişler. Sonunda yardımımız onlara yetişmişti. Allah'ın sözlerini yani prensiplerini değiştirebilecek kimse yoktur. Yemin olsun ki elçilerin haberlerinden bir kısmı sana da gelmiştir. Onların yüz çevirmesi sana ağır geldi ise yerde inebileceğin bir tünel veya göğe çıkabileceğin bir merdiven edinmeye gücün yetseydi ve onlara bir delil getirseydin yine de inanmazlardı. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. Sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler çağrıya cevap verirler. Ölülere gelince Allah onları diriltecek. Sonra da ona döndürüleceklerdir. İnkarcılar ona Rabbinden bir ayet bir mucize indirilseydi ya demişlerdi. De ki şüphesiz ki ayet yani mucize indirmeye gücü yeten Allah'tır. Fakat onların çoğu bilmezler. Yerde yürüyen canlılar ve gökte iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra sadece Rablerinin huzurunda toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini layık olanı saptırır, dilediğini layık olanı da doğru yola ulaştırır. De ki bir düşünsenize. Size Allah'ın azabı gelse veya o son saat size gelip çatsa Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğruysanız söyleyin bakalım. Gizlediğinizin aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belayı dilerse kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Yemin olsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler göndermiştik. Gerçeğe boyun eğsinler diye onları çeşitli sıkıntı, ve darlık ile denemiştik. Onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi ya. Fakat kalpleri iyice katılaşmış ve şeytan da onlara yaptıklarını süslü göstermişti. Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında üzerlerine her şeyin kapılarını açmıştık. Sonunda kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakalamıştık. Birdenbire bütün ümitlerini yitirmişlerdi. Böylece haksızlık eden o toplumların kökü kesilmişti. Hamd, alemlerin Rabbi Allah içindir. De ki, bir düşünsenize, Allah işitme duyunuzu ve gözlerinizi alırsa, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size Allah'tan başka hangi ilah getirebilir ki? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz? Onlar ise yüz çeviriyorlar. De ki, bir düşünsenize, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, Zalim toplumdan başkası mı helak edilirmiş? Biz elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kimler iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir de. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlara azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Size... Şüphesiz ki ben bir meleğim de demiyorum Ben bana vahyalunandan başkasına uymuyorum De ki kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Umulur ki takvalı davranırlar diye kendileri için Onun peşi sıra hiçbir dost ve şefaatçinin bulunmadığı Mahşer gününde Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Onunla yani Kur'an ile uyar onun rızasını isteyerek Rablerine sabah akşam dua edenleri kovma. Onların hesabından sana herhangi bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki onları kovup da zalimlerden olasın. Onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Sonuçta aramızdan Allah'ın kendilerine lütfettiği kişiler bunlar mı derler. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam üzerinize olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazmış, gerekli kılmıştır. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edip kendisini düzeltirse, o çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ayetleri ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Sonunda suçluların yolu iyice belli olacaktır. De ki, Allah'ın peşi sıra yalvardıklarınıza tapmam bana yasaklandı. De ki ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde saparım ve doğru yola ulaştırılanlardan olmam. De ki şüphesiz ki ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanmaktayım. Siz ise onu yalanladınız. Acele gelmesini istediğiniz gün benim yanımda değildir. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O gerçeği anlatır. ''Ve o doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır.'' ''De ki, acele istediğiniz azap benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmiş olurdu.'' ''Allah zalimleri çok iyi bilendir.'' ''Gaybın yani bilinemeyen şeylerin anahtarları yalnızca onun yanındadır.'' ''Onları ondan başkası bilemez.'' ''Karada ve denizde ne varsa hepsini bilir.'' ''Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.'' Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceleyin sizi vefat ettiren yani uyutan, gündüzün de ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş süre tamamlansın diye o gündüz vaktinde sizi dirilten yani uyandıran Allah'tır. Sonra dönüşünüz yalnızca O'nadır, sonunda yaptıklarınızı size bildirecektir. O kullarının üzerinde her türlü etkinliğe sahiptir ve size koruyucular göndermektedir. Sonunda birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz yani melekler onu vefat ettirirler. Onlar görevlerinde kusur etmezler. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülmüş olacaklardır. Dikkat edin, hüküm yalnızca ona aittir ve o hesap görenlerin en hızlısıdır. De ki, Şüphesiz ki bizi bundan kurtarırsa şükredenlerden olacağız diye boyun eğerek ve gizlice yalvararak ona dua ederken karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarabilir ki? De ki Allah sizi onlardan yani karanın ve denizin tehlikelerinden ve bütün sıkıntılardan kurtarır. Sonra siz ona yine ortak koşarsınız. De ki ''Onun size üstünüzden yani gökten veya ayaklarınızın altından yani yerden bir azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp birbirinizin öfkesini tattırmaya da gücü yeter.'' ''Bak anlasınlar.'' diye ayetleri nasıl açıklıyoruz? ''Kur'an gerçek olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki ben size asla vekil yani güven kaynağı değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. İleride gerçeği bileceksiniz.'' Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuşmaya geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra zalimlerle birlikte olma. Takva sahiplerine o enkarcıların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat umulur ki takvalı olurlar diye gerçekleri onlara hatırlatmak gerekir. Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri, ve dünya hayatının aldattığı kişileri terk et. Yine de kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin mahşerde alıkonmaması için o Kur'an'la gerçeği hatırlat. O inkarcı her nefis için Allah'tan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Her nefis bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez.'' Onlar kazandıkları günahlar yüzünden mahşerde konulmuş olacaklardır. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki Allah'ı bırakıp da bize yarar da zarar da veremeyecek olan şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra halkı onu bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde şeytanların ayartıp Şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaştırdığı kimse gibi Topuklarımız üzerinde gerisin geri inkarcılığa mı döndürüleceğiz De ki şüphesiz ki Allah'ın rehberliği gerçek rehberliktir Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir Bize namazı doğru kılın ve takvalı olun diye de emredilmiştir Huzurunda toplanacağınız da yalnızca O'dur O gökleri ve yeri bir amaç ile yaratandır ''Ol'' dediği gün her şey hemen olmaya başlar. Onun sözü gerçektir. Sûra üfleneceği gün de otorite yalnızca ona aittir. Gaybı da, görüneni de bilendir. O, doğru hüküm verendir, haberdardır. Hani İbrahim, babası Azer'e, takım putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de, kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum.'' demişti. Böylece biz kesin iman edenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin egemenliğini gösteriyorduk. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir gezegen görmüş, bu muymuş benim Rabbim demişti. Gezegen batınca da batanları sevmem demişti. Ayı göğ doğarken görünce bu muymuş benim Rabbim demişti. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermemiş olsaydı elbette sapkın topluluktan olurdum demişti. Güneşi doğarken görünce de bu daha büyük. Bu durumda bu muymuş benim Rabbim demişti. O da batınca ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım demişti. İbrahim kavmine şöyle seslenmişti. Ben Hanif yani Allah'ı birleyen olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişmişti. Onlara beni doğru yola ulaştırmışken Allah hakkında benimle siz mi tartışıyorsunuz demişti. Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemesi hariç, Rabbimin bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Gerçeği hatırlamıyor musunuz? Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım ki? Şimdi biliyorsanız söyleyin. İki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İman edenler ve imanlarına herhangi bir zulüm yani şirk bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğulu yola ulaştırılmışlardır. İşte şunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimizi yani layık olanı derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin doğru hüküm verendir, bilendir. Biz ona ishakı, ve İshak'ın oğlu Yakub'u armağan etmiş, hepsini de doğru yola ulaştırmıştık. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola ulaştırmıştık. Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola ulaştırmıştık. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyesa. Yunus ve Lut'u da doğru yola ulaştırmıştık. Hepsini alemlere üstün kılmıştık. Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da doğru yola ulaştırmıştık. Onları biz seçmiştik ve doğru yola biz ulaştırmıştık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini yani layık olanı ona ulaştırır. Onlar da Allah'a ortak koşsalardı yaptıkları işler elbette boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet yani doğru hüküm verme yeteneği ve peygamberlik verdiğimiz kişilerdir. O kafirler bunları inkar ederse elbette yerlerine bunları inkar etmeyecek bir toplum getiririz. İşte peygamberler Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kişilerdir. Sen de onların yoluna uy. De ki ben buna yani peygamberlik görevime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Bu Kur'an alemler için ancak bir hatırlatmadır. İnkarcılar Allah'ı gerektiği gibi tanımadılar. Çünkü Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir demişlerdi. De ki Musa'nın insanlara bir nur ve bir rehber olarak getirdiği, kağıtlara yazıp istediğinizi açıkladığınız, çoğunu gizlediğiniz ve sizin de atalarınızın da bilemediği şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? De ki kitabı indiren Allah'tır. Sonra onları bırak, daldıkları batılda oyalansınlar. Bu Kur'an şehirlerin anasını yani Mekke'yi ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı bereket kaynağı bir kitaptır. Ahirete inananlar bu Kur'an'a da inanırlar ve onlar salatlarına yani ibadetlerini yapmaya devam ederler. Allah'a iftira edenden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahyolundu diyenden, ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir ki? Ölümün boğucu dalgaları içinde melekler de ellerini uzatmış onlara canlarınızı çıkarın derken o zalimlerin halini bir görsen. Allah hakkında gerçek olmayanı söylemeniz ve onun ayetlerine karşı kibir göstermiş olmanız nedeniyle Bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız. Yemin olsun ki sizi ilk kez yarattığımız gibi teker teker bize gelmiş ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakmış olacaksınız. Ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de beraberinizde göremiyoruz. Şüphesiz ki ilişkiniz kesilmiş ve şefaatçi ilah sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir. Şüphesiz ki Allah, Tohumu ve çekirdeği yarıp çatlatandır. Böylece ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah budur. Nasıl oluyor da gerçeklerden döndürülüyorsunuz? O sabahı da yarıp aydınlatandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu güçlü ve bilen Allah'ın ölçüsüdür. O kara ve denizin karanlıklarında ile yol bulasınız diye... Sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri elbette geniş geniş açıkladık. O sizi bir tek nefisten, bir tek candan, cevherden yaratandır. Sizin için bir durma yeri, bir de bırakılacak yer vardır. Anlayan bir toplum için ayetleri elbette ayrıntılı bir şekilde açıkladık. O gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla topraktan bitirip çıkarmaktayız. ''O bitkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarıp yaratmaktayız. Oluşurken meyvesine ve olgunlaşmış haline bakın. Huşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için dersler vardır. Cinleri Allah'a ortaklar koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştı.'' Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O onların ileri sürdüğü yakıştırmalardan uzaktır ve yücedir. Göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Onun eşi yani hanımı olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir ki? Her şeyi yaratmıştır ve o her şeyi bilendir. İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Güven kaynağıdır. Gözler onu idrak edemez. Oysa o gözleri idrak eder. O derin bilgi sahibidir. Her şeyden haberdardır. De ki, elbette size Rabbiniz tarafından öngörüler gelmiştir. Artık kim gerçeği görürse yararı kendisinedir. Kim de kör davranırsa zararı kendisinedir. Ben üzerinize asla bekçi değilim. Böylece biz ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. Sonuçta, sen ders almışsın diyorlar. Sonuçta biz de bilen bir toplum için o Kur'an'ı iyice açıklamaktayız. Kendisinden başka ilah olmayan Rabbinden sana vahyedilmiş olana uy. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi onlar Allah'a ortak koşamazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Sen onlar üzerinde asla vekil yani güven kaynağı da değilsin. Allah'ın peşi sıra varlıklara yalvaranlara bile sövmeyin. Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini süslü gösterdik. Sonunda dönüşleri sadece Rablerinedir. O da yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Onlara bir ayet yani mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair güçlü bir şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. De ki ayetler yani mucizeler yalnızca Allah'ın katındadır. Mucizeler geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısın? O vahye iman etmedikleri ilk durumdaki gibi Onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz Onları azgınlıkları içerisinde bocalar halde bırakırız Biz onlara melekleri indirseydik Ölüler onlara konuşsaydı Ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi Fakat çoğu bilmezler Böylece insanları aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldayan insan ve cin şeytanlarını her peygambere düşman kıldık. Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle bırak. Ahirete inanmayanların kalpleri o yaldızlı söze kansınlar, ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. De ki size gerçekler apaçık ortaya konulmuş olarak kitabı indiren Allah'tan başka bir hakem mi arayacakmışım? Doğrusu kendilerine kitap verdiğimiz kişiler Kur'an'ın Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözleri doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O duyandır, bilendir. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye uymuyorlar ve onlar yalandan başka bir şey de söylemiyorlar. Şüphesiz ki Rabbin, evet yalnızca O, kendi yolundan kimin sapmakta olduğunu iyi bilendir ve O, kimlerin doğru yola ulaştırıldığını da iyi bilendir. Onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın adı anılan hayvanlardan yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılan hayvanlardan yememenize sebep nedir ki? Oysa Allah mecbur bırakıldıklarınız dışında haram kıldığı şeyleri elbette size ayrıntılı olarak açıklamıştır. Doğrusu birçoğu bilgisizce kendi arzularına uyarak insanları saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilendir. Haramın açığını da gizlisini de bırakın haram işleyenler, Yaptıklarının cezasını mutlaka ileride çekeceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Şüphesiz ki o elbette yoldan çıkmaktır. Şüphesiz ki şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için fısıldarlar. Onlara uyarsanız siz de müşrik olursunuz. Manen ölüyken vahiy ile dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir nur verdiğimiz kimse, ...karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte yaptıkları şeyler kafirlere böyle süslü gösterilmiştir. Böylece biz her şehirde oranın suçlularını liderler yaptık. Sonunda oralarda bozgunculuk yapmayı tercih ederler. Onlar kendilerinden başkasını aldatamazlar. Fakat farkında olmazlar. Onlara bir delil geldiğinde... Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bizlere de verilinceye kadar elbette inanmayız dediler. Allah elçiliği kime vereceğini çok iyi bilendir. Suç işleyenlere, dünyada yapmış oldukları hilelere karşılık Allah katında aşağılanma ve şiddetli bir azap isabet edecektir. Allah kimi doğru yola ulaştırmak isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse yani sapkınlıkta bıraktığı o kişinin, Göğsünü sanki göğe çıkıyormuş gibi iyice daraltıp sıkıştırır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle pislik verir. Rabbinin doğru yolu işte budur. Gerçeği hatırlayacak bir toplum için ayetleri elbette ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara barış yurdu yani cennet vardır. Yapmış oldukları güzel işler sebebiyle O onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya toplayacağı gün ey cinler topluluğu. Siz insanlarla çok uğraştınız diyecektir. İnsanlardan olan dostları Rabbimiz biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık deyince Allah şöyle diyecektir. Allah'ın dilediği hariç ateş içinde ebedi kalacağınız yerdir. Şüphesiz ki Rabbin doğru hüküm verendir, bilendir. İşte böylece işledikleri günahlar nedeniyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost, yoldaş yaparız. Allah, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi deyince onlar kendi aleyhimize şahitlik ederiz demiş olacaklardır. Dünya hayatı onları aldatmış ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik etmiş olacaklardır. Gerçek şu ki halkı habersizken Rabbin haksızlık ile şehirleri helak edici değildir. Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından asla habersiz değildir. Rabbin zengindir, merhamet sahibidir. Dilerse sizi yok eder ve sizi başka bir toplumun neslinden yarattığı gibi sizden sonra yerinize dilediği başka bir toplumu getirir. Size vaat edilen mutlaka gelecektir. Siz ilahi gücü ve iradeyi asla aciz bırakıcılar değilsiniz. De ki ey kavmim, Elinizden geleni yapın ben de yapacağım Yurdun yani bu dünyanın sonunun kimin olacağını ileride bileceksiniz Şüphesiz ki zalimler kurtulamazlar Yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a birer pay ayırıp Zanlarınca bu Allah için bu da ortaklarımız putlarımız için dediler Ortakları için ayrılan pay Allah'a ulaşmıyor Allah için ayrılan pay ise ortaklarına ulaşıyor Vermekte oldukları hüküm ne kötüdür Aynı şekilde ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını yani kızlarını öldürmeyi hoş gösterdiler ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Onları uydurdukları ile baş başa bırak. Onlar zanlarına göre dediler ki bu ilahlar için ayrılan hayvanlar ve ekinler haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir takım hayvanlar da vardır ki Allah böyle emrediyor diye ona iftira ederek üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Yapmakta oldukları iftiralar yüzünden Allah onları ileride cezalandıracaktır. Dediler ki şu hayvanların karınlarında olanların etleri yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise haram kılınmıştır. Yavru yavru. Ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi onda ortaktır. Allah ileride bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o doğru hüküm verendir, bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek kadınlara haram kılanlar elbette kaybetmişlerdir. Onlar elbette sapmışlardır ve doğru yolda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bahçeler, hurmalar, ürünleri, çeşitli ekinler, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimde zeytin ve darları yaratan odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Hasad edildiği günde hakkını yani zekatını ve sadakasını verin fakat israf etmeyin. Ve siz ki o israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanı, ve tüyünden kılından döşek yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin. Şeytanların adımlarını sakın izlemeyin. Şüphesiz ki O sizin için apaçık bir düşmandır. Dişi ve erkek sekiz eş yarattı. Koyundan iki, keçiden iki. De ki Allah bunların erkeklerini mi, dişilerini mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kılmıştır? Doğruysanız bana bilgiyle söyleyin. Deveden de iki, inekten de iki çift yarattı. De ki, Allah bunların erkeklerini mi, dişilerini mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kılmış? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir ki? Şüphesiz ki Allah... Zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz De ki bana vahyolunanda leş veya akıtılmış kan veya domuz eti ki bu pisliğin kendisidir Ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka Onu yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum Ancak azgınlık yapmayacak ve sınırı aşmayacak şekilde kim bunlardan yemek zorunda kalırsa Bilsin ki Rabbin çok bağışlayıcıdır çok merhametlidir. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kılmıştık. Sırtlarının veya bağırsaklarının taşıdığı ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kılmıştık. Bu durum, haksızlıkları yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Şüphesiz ki biz, elbette doğru söyleyenleriz. Seni yalanlarlarsa onlara de ki, Rabbiniz geniş merhamet sahibidir. Onun azabı, Suçlular topluluğundan geri döndürülemez. Müşrikler şöyle diyecekler. Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık. Atalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanlamış ve sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Doğrusu siz zandan başka bir şeyin peşine düşmüyorsunuz ve sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, Kesin en üstün delil yalnızca Allah'a aittir. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola ulaştırırdı. De ki Allah şunu yasakladı diye şahitlik edecek şahitlerinizi getirin. Onlar yalan yere şahitlik ederlerse sen onlarla birlikte şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayan ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar başka varlıkları Rablerine denk tutuyorlar. De ki ''Gelin Rabbinizin size neleri saygın kıldığını tilavet edeyim, okuyup aktarayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın ve ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizi de onları da biz rızıklandırmaktayız. Çirkinliklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın saygın kıldığı, öldürülmesini yasakladığı canı haksız yere öldürmeyin. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir.'' Umulur ki akıl edersiniz. Yetişkinlik zamanına ulaşıncaya kadar en güzel olanın dışında yetimin malına sakın yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemeyiz. Söz söylediğiniz zaman akraba bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunlar onun size emrettikleridir. Umulur ki gerçeği hatırlarsınız. Şüphesiz ki bu benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun, başka yollara uymayın. O yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte bunlar takvalı olmanız için Allah'ın size emrettikleridir. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir rehber ve rahmet olarak Musa'ya da kitabı vermiştik. Umulur ki Rableriyle buluşmaya iman ederler. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Ona uyun, ve takvalı olun ki size merhamet edilsin. Kitap sadece bizden önceki iki topluluğa yani Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Doğrusu biz onların okumasından habersizlik dersiniz diye Kur'an'ı indirdik. Veya kitap yani ilahi mesaj bize indirilseydi biz onlardan daha fazla doğru yolda olurduk dersiniz diye Kur'an'ı indirdik. Elbette size de Rabbinizden apaçık bir delil, bir rahmet ve bir Rehber gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir ki? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmeleri nedeniyle ileride azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Onlar ille de kendilerine meleklerin veya Rabbinin azap emrinin gelmesini veya Rabbinin bazı delillerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı delilleri geldiği gün Önceden inanmamış veya imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye Artık imanı bir yarar sağlamaz De ki bekleyin Şüphesiz ki biz de bekleyenleriz Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya Senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur Onların işi ancak Allah'a kalmıştır Sonra Allah onlara yapmış olduklarını mahşerde bildirecektir Kim Allah'ın huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz ki Rabbim beni doğru yola, doğru dine, Allah'ı bir tanıyan ve müşriklerden olmayan İbrahim'in milletine, yani onun dinine ulaştırdı. De ki, şüphesiz ki benim salatım, yani desteğim, ibadetlerim, Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim, öncüsüyüm. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka Rab mı arayacakmışım? Herkesin kazanacağı kötülük yalnız kendi aleyhinedir. Hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü yüklenemez. Sonunda dönüşünüz sadece Rabbinizedir ve o anlaşmazlığa yani... Çelişkiye düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri yani sorumluları olarak görevlendiren ve verdiği nimetler hakkında sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin cezası hızlı olandır. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok berhametlidir.''